Emin Maluf doğunun Limanları Okuyan Seval Bektaş 1. Bölüm Bu öykü bana ait değil. Bir başkasının yaşamını anlatıyor. Kendine özgü sözcükleriyle. Onları sadece belirsiz veya tutarsız bulduğunda düzelttim. Kendine özgü gerçekleriyle bütün gerçekler birbirine eşlerdi Ara sıra bana yalan söylemiş midir? Bilemem. Ama herhalde kendisi hakkında, sevdiği kadın hakkında, buluşmaları, şaşkınlıkları, inançları, düş kırıklıkları hakkında söylememiştir. Bunun kanıtı elimde. Ama yaşamının her aşamasında kendi davranışları, hiç de alelade olmayan ailesi, mantının değişik dalgaları, demek istiyorum ki delilikten bilgeliğe, bilgelikten deliliğe gidip gelen o bitmez tükenmez gelgitler, Hakkında her şeyi söylememiş olması mümkündür. Yine de iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Belleğine olduğu kadar yargılamasına da güvenemediğini kabul edebilirim. Ama hep iyi niyetli olmuştur. Ona 1976 Haziran'ında metroda rastladım. Kendi kendime bu o diye mırıldandığımı anımsıyorum. Onu tanımak birkaç saniyemi almıştı. O güne kadar... Ona ne rastlamıştım ne de adını duymuştum. Sadece birkaç yıl önce bir kitapta resmini görmüştüm. Tanınmış biri değildi. Gerçi resmi bir tarih dersi kitabında olduğuna göre bir bakıma tanınmış biriydi. Ama bu resmin altında adı yazılan bir büyük adamın portresi değildi. Resim bir rıhtımla toplanmış bir kalabalığı gösteriyordu. Arka planda sadece küçük bir parçası dışında bütün bir ufku kaplayan bir gemi vardı. Resmin altında eski dünyadan insanların 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'ya gelerek direniş safhalarına katıldıklarını ve dönüşlerinde birer kahraman olarak karşılandıkları yazılıydı. Gerçekten de kalabalığın ortasında gözleri kamaşmış genç bir adam vardı. Açık renk saçlı, biraz çocuksu çizgilere sahip, çiçekten girlanda o an takılmış gibi boynu azıcık yana uzamış. Ne kadar zaman bu resmi seyrede almıştım. Okulda üst üste dört sene aynı tarih kitabından ders gördük. Her yıl bir çağ öğrenmek durumundaydık. Önce şanlı antik çağı, İskender'in fethettiği Fenike kentleri, sonra Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Haçlılar, Memlükler, daha sonra 400 yıllık Osmanlı egemenliği, nihayet İki Dünya Savaşı, Fransız mandası, bağımsızlık. Bana gelince ben. Programın nasıl ilerlediğini beklemeyeceği kadar sabırsızdım. Tarih tutkundu. Daha ilk günlerde bütün kitabı gözden geçirmiştim. Tekrar tekrar okumaktan bıkmamıştım. Sayfaların her biri kıvrık, buruşuk, köşeleri yenik, satırların altı çizik, kargacık burgacık yazılı, yorum yerine ünlemlerle doluydı. Bütün bunları o resmi iyice incelemiş olduğumu göstermek için söylüyorum. Beni ne büyülemişti? Kuşkusuz bir avucun içi büyüklüğündeki resimde o yaşta ne hayal ediyorsam hepsi vardı. Deniz yolculuğu, serüven, yüce bir özveri, zafer ve belki de hepsinden çok o muzaffer Tanrı'ya bakan genç kızlar. Şimdi ise Tanrı burada, karşımda, Paris'te, metroda ayakta. Bir sütüne dayanmış, kim oldukları bilinmeyen bir sürü adamın ortasında tanınmamış bir adam. Ama. Hep o ayran bakış. Hep o çocuksu çizgiler. Bugün artık kırlaşmış, hep o açık renk saçlar. Ve hep o yana eğik baş. Nasıl tanımazsın? Volontariez istasyonunda indiğinde arkasından gittim. Bugün biriyle buluşacaktım ama tercihim yapmıştım. Göreceğim kişiyi akşama doğru veya ertesi günü arayabilirdim. Ama onu bir kere kaybedersem... Bir daha göremeyeceğimden emindim. Asla. Metro istasyonundan çıkmadan önce semt haritasının önünde durdu. Burnunu yapıştıracak kadar yaklaştı sonra. Mesafeyi ayarlayacak biçimde geriledi. Gözleri ona ele veriyordu. Şansımı denemeliydim. Ona doğru yürüdüm. Size belki yardım edebilirim. Doğu şivesiyle konuşmuştum. Hoş bir gülümseme bir iki sözcükle anladığım belli etti. Ama yine de hayret etmekten geri kalmadı. O zaman bir çekinme belirtisi fark ettim. Sanırım yanılmamıştım. Evet, çekingenlik ve hatta bir çeşit utanç dolu korku. İzinin sürüldüğünü ama bundan pek de emin olmayan, yine de boş yere sert veya kaba olmak istemeyen bir insanın utanç dolu korkusu. Yakınlarda olan bir sokağı arıyorum, dedi. Sokağın adı Hubert Haggis. Onu bulmakta zorluk çekmedim. İşte dedim. Sadece H.Huggis yazmışlar. Okunmaz bir yazıyla. Yardımınıza teşekkürler. Yaşlanan gözlerimi değil de hariteyi yapanları suçladığınız için de teşekkürler. Tatlı bir yavaşlıkla konuşuyordu. Sanki söylemeden önce her sözcüğü sitmesi gerekiyormuş gibi. Ancak cümleleri doğru, sözcükleri seçilmiş, eksiye çelişkisi olmayan cümlelerde. Labali olmayan bir dil. Hatta insanlarla değil de kitaplarla konuşuyormuş gibi. Modası geçmiş, çok eskimiş sözcükler. Eskiden olsaydı haritaya, plana gerek kalmaksızın içgüdümde yolumu bulurdum. Uzak değil, sizi götürebilirim. Buraları bilirim. Rahatsız olmamamı söyledi ama nezaketen. ısrar ettim. Üç dakika sonra oradaydık. Sokağın başında durdu, gözleriyle sokağı taradı ve biraz küçümseyici bir biçimde ''Küçük bir sokak'' dedi. Pek küçük bir sokak. Ama alt tarafı sokak işte. Sözlerindeki alele delik ona benim gözümde bir özgünlük kazandırmıştı. ''Hangi numarayı arıyorsunuz?'' Ona sağ duyu dalı uzatmaktaydım. Dala tutunmadı. Özel bir numara değil. Sadece sokağa görmeye geldim. Önce çıkacağım sonra da karşı kaldırımdan ineceğim. Ama sizi alıkoymak istemem. İşiniz vardır. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bu noktaya geldikten sonra böyle ayrılmak istemiyordum. Bilmeliydim. Tuhaf görüntüsü merakımı büsbütün arttırmıştı. Fazladan nezaket gösterisiymiş gibi son sözlerini duymazlıktan geldim. Bu sokakta anlarınız olmalı. Hayır, daha önce hiç gelmedim. Yeniden yan yana yürümeye başlamıştık. Ben sık sık ona bakarak onu inceliyordum. O da burnu havada, binalara hayranlıkla bakıyordu. Anısal sütunlar. Sağlam ve güven verici bir sanat. Güzel bir burjuva sokağı. Biraz dar. Alt katlar loş olmalı. Belki orası. Cadde tarafı öyle değildir. Mimarsınız. Sözüm bir bulmacanın cevabı gibi çıkmıştı. Fazla samimi bir görüntü vermemek için soru soran gibi de çıkmıştı. İşte değil. Sokağın ucuna varmıştık aniden durdu. Mavi beyaz plakayı okumak için gözlerini kaldırdı. Sonra saygı ifadesi olarak indirdi. İki yana sarkmış olan elleri önünde birleşti. Parmakları hayali bir şapkayı tutmak istercesine tuhaf biçimde kenetlendi. Arkasına geçtim. Fuburt, 1919-1944 Gevşemesini ve bana doğru dövmesini bekledim. Bir cenaveteymiş gibi fısıldayarak ''Onu tanır mıydınız?'' diye sordum. Aynı tonda yanıtladı. Adı bir şey ifade etmiyor. Şaşkınlığımı aldırmayarak cebinden bir küçük defter çıkardı ve notlar almaya başladı. Sonra da ''Bana, Paris'te direnişçilerin adını taşıyan 39 sokak, Cadde veya alan olduğunu söylediler. Dedi. Bundan önce 21'ini ziyaret ettim. Geriye 17 kaldı. Adı Etoil gittiğim, Charles de Gaulle meydanı saymazsak 16'a. Hepsini ziyaret edecek misiniz? Dört günde bol bol vaktim var. Neden dört gün? Tek bir açıklaması vardı bana göre. Sonra da memlekete dönüyorsunuz. Sanmıyorum. Birden söz kanısı Hubert hırk sökağından benden bir aile uzakta düşüncelere dalmış göründü. Memleketten, dönüşten söz etmekle hata mı etmiştim? Belki de bu dört günden söz etmekle böyle düşünceye dalmıştı. Ruhuna henüz nüfus edemiyordum. Bunun için sözü değiştirmeyi yeğledim. Hubert hırsı tanımadınız ama direniş ile ilgilenmeniz bir rastlantı olmasa gerek. Cevap vermesi gecikti. yer değinmesi vakit aldı. Ne demiştiniz? Sözlerimi tekrar etmek zorunda kaldım. Doğru, okumak için savaşta Fransa'ya gelmiştim. Direnişçiler tanıdım. Az daha resimden tarih kitabından söz edecektim. Çabucak vazgeçtim. Onu bilerek izlemiş olduğumu anlamış olurdu. Onu gözetlediğimi anlamış olurdu. Belki günlerden beri kötü bir niyet beslediğimi. En iyisi bilmemezlikten gelmekte. O yıllar belki de bazı arkadaşlarınızı yitirdiniz. Bazlarına doğru. Siz de silah altında değil miydiniz? Hayır. Belki de derslerinize devam etmeyi tercih ettiniz. Tam olarak değil. Ben de gizlilik içinde yaşadım. Herkes gibi. Herkes direnme örgütünde değildi o devirde. Çok alçak gönüllüsünüz. Karşı koyacak sandım. Bir şey söylemedi. Bunun üzerine üsteledim. Bence çok alçak gönüllüsünüz. Bu bir soru olmaktan çok varılmış bir sonuçmuş gibi sevimli bir tonda söylenmişti. Her zaman iyi sonuç veren eski gazeteci kurnazlığı. Nitekim çenesi açıldı. Cümleleri yavaş olmakla birlikte heyecandan yoksun değildi. Size sadece gerçeği söylüyorum. Binlerce insan gibi gizliliğe gömülmüştüm. Ne daha genç, ne daha yaşlı, ne daha korkak, ne daha kahramandım. Akılda kalacak hiçbir şey yapmadım sözlerindeki ve davranışlarındaki kibarlıkla hiçbir düşmanlık göstermeden benim gibi ısrarlı muhatabına gücendiğini göstermeyi başarmıştı. Ne okuyordunuz? Tıp. Sanırım savaştan sonra devam ettiniz. Hayır. Fazlasıyla kuru bir hayır. Bu adamda bir şey incitmiştim. Yapacak çok işiniz vardır. Size engel olmak istemem. dedi ve yeniden düşüncelerine daldı. Bana kibarca yol veriyordu. Hiç kuşkusuz yaralı bir yanına dokunmuştum. Ama asıkıntı olmayı sürdürdüm. Üç yıldan beri o döneme, savaşa, direnişe büyük ilgi duyuyorum. Bu konuda onlarca kitap yuttum. Bunları yaşamış olan biriyle konuşmanın benim için ne demek olduğunu bilemezsiniz. Yalan söylemiyordum. Bakışından onu yumuşatmış olduğumu anladım. Biliyor musunuz? dedi. Uzun zamandır koyu verilmeyen bir mızrak diliyim. Biz yarı kaçılmaya görsün. Susana aşk olsun. Üstelik önümüzdeki günlerde yapılacak işim yokken. Geriye kalan 16 altı ya da on yedi sokağın ziyaretlerinden başka. Güldü. Onu günlerimi doldurmak için yapıyorum bu arada. Ne beklediğini yeniden sormak isteği duydum. Düşüncelerine yeniden dalmasından ve hiç çıkmamasından korktum. Komşu caddedeki kahvelerden birine gidip oturmaya önermek bana daha akılcı geldi. Köpüklü iki bireyle terasta yerlerimize oturduğumuzda konuya döndüm. Yarım kalan eğitimine. Kurtuluşun ertesi günü sarhoş gibiydim. Kendime gelmem vakit aldı. Çok vakit. Ayrıca artık kafama eğitime verebilecek durumda değildim. Ya aileniz? ısrar etmediler mi? Doktor olmak isteyen bendim. Babamın her zaman benim aklımda başka tasarları vardı. O isterdi ki. Durdu. Belki de son tereddüdüydü. Konuşmadan önce beni gün ışığına çıkartmak istercesine bana uzun uzun baktı. Babam büyük bir istilacı olmamı isterdi. Gülümsemekten kendimi alamadım. Evet biliyorum. Normal ailelerde baba çocuğunun tıp okumasını ister. Çocuk da devrim hayalleri görür. Ama benim ailem normal diye tanımlanabilecek bir aile değildi. Anladığım kadarıyla babanız ilk ihtilacilerden olmalı. Herhalde o da kendini böyle tanımlardı. Daha doğrusu devrimci bir ruha sahip de diyebiliriz. Asla hırçın değildi. Hatta neşeli, yaşamayı seven biriydi. Ama tam bir isyancı. Neye karşı? Her şeye karşı. Yasalara, dine, geleneklere, paraya, siyasete, okula. Saymak uzun sürer. Değişen ne varsa ve değişmeyen ne varsa karşıydı. Kendisinin de dediği gibi aptallığa ve zevksizliğe ve kireçlenmiş beyinlere karşı. Muazzam karışıklıklar hayal ederdi. Böyle davranmasına ne yol açtı? Söylemesi zor. Ama çok gençken, kinleneceği durumlarla karşılaştığı bir gerçek. Herhalde elverişsiz bir ortamda yetişmişti. Yoksun mu demek istiyorsunuz? İşte burada yanıldınız dostum. Bu sözleri söyleyince utanırmış gibi gözlerini indirdi. Ama sanırım daha çok gururlanmasını gizlemek istiyordu. Evet. Bugün tekrar düşündüğümde gururlanmasından utanıyordu. Dedi ki, ben uzun süre doğuya hükmetmiş bir aileden geliyorum. O gün gecenin geç vaktine kadar konuştuk. Konuştuk. Önce kahvede, sonra aydınlanmış kentteki gezinti sırasında, nihayet gece Bastil alanında bir birahanede. Hayatını baştan sona anlattırmak düşüncesi, aklıma tam olarak ne zaman geldi? Sanırım daha ilk sözlerinde, bölümleri mahcup bir biçimde sergilemeye başladığı vakit. Bu, işte yapmacıklı olmayan, alçak çok sevimliydi. Gülümseyişindeki o kırılganlık da öyle. Onayımı bekleyen ve ender bıkkınlık gösterdiğimde kaygılanan bakışları da ve yine hiç, hiç görmedikleri anlaşılan, durmadan kıpırdayan, dönüp duran ve neye yarayacaklarını kestiremediği elleri de öyleydi. Onu nasıl razı ettiğimi anlatmam usanç verir. Usanç verir ve yanıltıcı olur. Çünkü artık bugün bu oyuna katılmak isteyişinde benim sözlerimin veya becerikliliğimin bir etkisi olmadığını biliyorum. Açıklayayım. Dört gün beklemesi gereken ve ne olduğunu sormaya cesaret edemediğim o malum şey onu devamlı rahatsız etmekteydi. Düşünmek istemiyor ama aynı zamanda başka bir şey de düşünemiyordu. Kendisiyle baş başa kalma korkusu yüzünden direniş kahramanlarının adlarını taşıyan sokakları dolaşıyordu. Yoksa özlemden değil. Benimle karşılaşması oyalanması için en güçlü etken olmuştu. Onu bu uzun bekleme günlerinde sarsmış, gıdıklamış, tedirgin etmiş ve geleceğe geveleyip duracağı yerde geçmişi saat saat yaşatmış olacaktım.